صل على المختار من مطار فالهمية وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهاني وعترته وصحبه من لطي الدين قد نشروا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله ما توفيق يُعَد صامي الله بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu Rasulina Muhammed. Allahumus salli alayhi ve sellem. Sallu ala kulubina Muhammed. Allahumus salli alayhi ve sellem. ala alihi ve sellem. Sallu ala şefiii Muhammed. Allahumus salli ala seyni ala ala alihi ve sellem. A'udhu billahi semia'l-alimi min رب أعود بك من مزات الشياطين وأعود بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يخشأ والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأمثاء إن سعيكم لشتاه فأما من عضا والتقى وصدق بالحسنى فسنوسره لليسرى İlahi laya hayy 22 mi dediniz 22 mart perşembe mi cuma mı 22 mart perşembe Elhamdülillah burası da açıldı. Ferahlık oldu. Hanım kardeşlere de aşağısı yapılıyor. İnşallah, işte fayansları falan yapılıyor, lambirileri yapılıyor. Şimdi halı ihtiyacı vardı aşağının. Halı da tamamlanınca inşaallah Rahman, hanım kardeşler önümüzdeki sohbete gelecekler. Rabbim yardım edenlere yardım eylesin derneğimize yardım eylesin ve bu işlerde hizmet gören, emek veren kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Amin. Az kız. Şimdi önümüzdeki ay şöyle yapalım. Ben size dedim ki, regaib gecesinde burada olalım. Mübarek Cuma gecesi. Hem saç-ı şerifi getireyim, hem sakal-ı şerifi getireyim. Hem Kâbe'nin büyük örtüsünü getireyim, üzerinde bir sene kalmış. Ondan sonra şurada açarız. Hepiniz böyle tek tek ziyaret edip geçersiniz. İnşallah. Hem regaib gecesi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, anne rahmine düştüğü gece. Mübarek Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. Hem de regaib namazı var. 12 rekat. Akşamdan yansı arası. İnşallah akşam namazına gelirim. Akşam namazının peşine o namazda ben kıldırırım. Regaib namazı biraz zordur. Kendi başınıza kılamazsınız. Saymaları çok. Regaib namazını da ben akşam namazında burada oluruz. Akşamın hemen peşine regaib namazı sürer yarım saat. 40 dakika yarım saat sürer. Regaib namazımızı kılarız. O zaman kısa bir sohbet yaparız. Çünkü sohbet çok uzun olma gerek yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, salavatla meşgul oluruz inşallah. Bu da ne ediyor? 22 Mart. Yani Mart'ın başındaki ilk cumartesi gelmeyeyim. Çünkü hem aşağılar hazırlansın. O arada hem efendim çünkü Mart'ta da iki kere gelmek olmasın. Şimdi 10 gün 15 gün arayla. 22 Mart Perşembe'yi cuma bağlayan biz Fatih'teki sohbeti buraya alacağız o gece. Eee Kandili'nde inşallah rahman hanım kardeşlerimiz de aşağı gelirler. Onların da 1000 kusur 1300 metre yer oluyor onlar elhamdülillah. Bak şurada şu kadar yere sıkışmıştılar. E bu kadar yerde kadınlar ne yapacak? Kadınlar sizden fazla geliyor yani. Erkeklerden bin kat fazla geliyor bir de kadınlar gelmeyince erkekler de gelmiyor. E hanımların böyle bir lokomotif görevi var. Oğlunu alıyor, kocasını alıyor. Yani teşvik ediyor. Hanım kardeşlerimiz teşvikçidir. Maalesef erkekler bu işte biraz gevşektirler yani. Bu oldum olası böyle. Külliye'de de öyle üç kadın gelirdi İstanbul'dakindeki. Üç misli kadın gelir. Allah onların efendim, işlerini rast getirsin, eşlerini onlara yar etsin, çoluk çocuklarını itaatkar etsin. Allah onlardan razı olsun. Hanım cemaatimiz çok hakikaten cefakardır, çilekeştiriler ama hiç sohbetlerden geri kalmazlar. Hep de onlara verilen yerler dar olur. Böyle abdest yerleri dar. Şimdi bak abdest yerleri yapıyorsunuz da hanım kardeşlere. Bak onlara müstakil değil mi bayağı? Müstakil, çok, rahat. çok rahat, abdest de yapıldı onlara. E şimdi çoluğuyla geliyor, çocuğuyla geliyor hanım kardeşlerimize. Yani bir hizmet etmek lazımdı. Onun için aşağıda da kiracı vardı işte bu acabiler. Ne yapsınlar, adam da çıkmadı falan. Anca çıkartıldı. İşte bu, buralar biliyorsunuz 28 Şubat'ta elimizden alındı. Allah İstanbul'daki külliyemizi daha bağışlamadı ama burayı bağışladı bize. E burayı geri verdiğimizde şimdi kıymet bilmek lazım. Kıymet bilmek lazım. Bak burada bu kadar geçmiş büyüklerimizin 25-30 senedir evvelinden buraya yapıldı. Bu kadar salih zatların, takva insanların, kadın erkek ne mübarek evliyaullahın parası var burada ya. Bu insanlar buraya hayır yaptılar. E şimdi biz de burayı boş bırakmamamız lazım. Sohbetlerle ihya etmemiz lazım. Bu para sohbetler yapılsın diye bu insanlar bu bina yaptı. Biz burada geri durursak e, mesul oluruz. İnsanları da davet edelim inşallah. Bak şurada bir yere çorba içmeye gittik yani. Çocuklarım da vardı, torunum işte yeni torunum oldu ya. Allah hepimizin torunlarına, çocuklarına salah takva üzere yetişmelerini, selametlerini nasip eylesin, nazarlarda muhafaza etsin. Onunla beraber geldik. E, bütün garsonlar geldi. O geldi diyor ki ben namaza seninle başladım. Öbürü geldi diyor ki benim hidayetime sebep oldum. Bütün garsonlar e geldi. E, ondan sonra efendim birbirlerine telefon ettiler, inanmıyorlar hoca gelmiş falan. Görüntülü geldi. Ya bu arkadaş da, o da şaşırıyor, inanmamış ona. Hoca ne arar sizin çorbacı da ya falan. Ondan sonra ya arar da bu da hoca da insandır, çorba içebilir. Ondan sonra ona gösteriyor, o diyor hocam ben sizinle hidayet buldum. Hep bu Bursa sohbetleri. Yani bu sohbetlere mutlaka herkesin bir yolu düşmüş. Bursa'da, bizim tezgahımız, bizim fabrikamız bura. Biz burada bir kişiyi namaza başlatabilir miyiz? Bizim ticaretimiz, karımız ahiret ticaretidir. İyiliği emredin, kötülükten neydi burda? يَا اُلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman etmiş kullar! هَلَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ Size bir ticaret yolu göstereyim mi, diyor dünyevi kıvmin azabını elim. Canınızı yakacak cehennem azabından sizi kurtaracak bir ticaret, bir kazanç yolu, bir karlı iş göstereyim mi size buyuruyor Kur'an? Ey iman eden. E şimdi dünyalık bir karp için konuşulsaydı çok önemli bir proje var. İşte çok da sınırlı bir imkan var yüzde de bilmem 1000 2000 3000 katta kar var denseydi herkes birbirinden evvel koşar yarışır gelirdi ama Allah Teala buyruk ebedi azaptan sizi kurtaracak ebedi cennetlere kavuşturacak sonsuz nimetlere ulaştıracak bir ticaret yolu göstereyim mi size müşteri yok alan yok soran yok gelen yok giden yok ya bu nasıl müslümanlık İmanı olan, ahirete inanan buyur ya Rabbi buyur ne ticareti öğreteceksin bize demez mi ya? Ama görürsün millet donmuş uyuşmuş ya. 5 lira dağıtsan 5 bin kişi bulursun ya. 5 lira dağıtsan ya. 10 lira için 10 bin kişi bulursun ya. Allah için gelmezler. öyle bir zamandayız. Garip kaldı bu İslamiyet. Ya e buyur ya Rabbi. Tü'minûne billâhi ve resûlî. Allah varesine iman edeceksiniz ve tujajiyun efise bilil abi envâl Allah yolunda cihad edeceksiniz. Allah'ın dinini hakim etmek için, galip etmek için öyle kelime için Allah Teala'nın hak dinini insanlara duyurmak için bu işte mal da verilecek icabında bir insanı emri bir marif yapıyorsun gel sohbete gidelim adama dedin gel biletini ben alayım. Sana bir de çay içireyim, bir de çorba içireyim. Bu işte para da verirsen adam teşvik olur, gelir. Ondan sonra bir namaza başlar, bir yoluna girerse sen de kurtuldun, o da kurtuldu. Yani sebep olduğun için. E şimdi Afrin operasyonda canlarını ortaya koymuş Mehmetçik. Onlar orada canlarıyla cihada gitmişler. Biz burada rahat namaz kılalım diye. Vatanımızı PKKP'ye de işgal etmesin diye. Bak bugün yine kaç tane roket düştü. İki kişi vefat etti. 19 yaralı vardı. Benim en son duyduğum haber. Her gün kaç tane roket düşüyor? Memleketimiz tehdit ve tehlike altında. Ne yaptı? Askerimiz gitti orada vazife yapıyor. Allah Teala mansur muzaffer eylesin. Evet. Amin. E şimdi icabında canını verirsin. icabında paranı verirsin. Malını verirsin. E dolayısıyla şimdi burada en büyük cihat nedir? İyiliği emretmek kötülükten nehyetmek. Eftalul cihat, emrül maruf ve nehyül münker. Namaz kılmayan dövdedik. içki içeni efendim içki içene vur demedik. Böyle cihat olmaz. İnsanlara saldırarak, hakaret ederek, üstten bakarak, hor görerek cihat olmaz. En büyük cihat iyiliği emretmek. Emretmek ne demek? Nasihat etmek, alttan almak, davet etmek, tebliğ etmek, teşvik etmek, kötülükten nehyetmek. Elinden gelen yerde çocuğundur, çoluğundur, evindir, kendi yetki alanındadır. Elinden efendim ne yaparsın? Alırsın elinden içkiyi, içme bunu dersin, efendim içkiyi dökersin. Bu elinden olabilir ama ekseri biz insanların efendim sokakta ne yapıyor Mehanede ne yapıyor, şuradan, ha, biz buna karışamayız ki. Ancak nasihat edebiliriz. Ya bunu da azımsamayın, küçük görmeyin. En faziletli cihat. iyiliği, emretmek, kötülükten ne etmek? Ya bu haramdır, bu günahtır. Ya bu sohbetler bunun için yapılıyor. İtikadını düzeltmek. Ya bu adam yanlış konuşuyor, batıla davet ediyor, Ehl-i itikadını bozuyor. Ya bunu dinleme kardeşim. Bunlar hep en büyük cihat. E neden o adam onu dinleyecek, zehirlenecek? Ondan sonra kaderi inkar edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletini inkar edecek. Ne diyeyim sana? Allah'ın ilmini inkar edecek. Sıfatını inkar edecek. Aşağı Allah gökte diyecek. Haşa. E adam imansız ölecek. E bu adama işte şunu dinleme demek. En faziletli cihat. Bundan üstünü yok. Onun için size bir ticaret göstereyim. Sizi azabı elimden halas etsin. O da nedir? Allah ve iman edeceksiniz. Ondan sonra Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edeceksiniz. <gülüyor> Eğer bir şey biliyorsanız, kendiniz için hayırlı olanı istiyorsanız iki da size saadet kazandıracak şey budur. İyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz, imanınızı kuvvetlendireceksiniz, hakikata çevireceksiniz ve mal vermekten, can vermekten Geri durmayacaksınız. Allah'ın dininin davasının üstün olması için. Yani asker kendi vazifesini yapıyor. Polis kendi vazifesini yapıyor. E biz de bu milletin dua ordusuyuz. Davet ordusuyuz. Tebliğ ordusuyuz yani. Biz de bu hizmeti göreceğiz. Herkes işini yaparsa vatanımız da kurtulur. İslam vatanları da kurtulur. Bu kafirler başımızda boza pişiremez. Üç buçuk soysuz PKK, PYD. Koca devlete 30 senedir meşgul ediyor ya. Biz doğru Müslüman olsak bu olur mu ya? Yani memleket olarak, millet olarak doğru Müslüman olsak bu milleti bu milletin çoluğunu, çocuğunu dağlara götürdü bu eşkıya ya. Terörist yaptılar, 14 yaşında çocuğun eline silah veriyor. Onlar da milletin evlatları. Ama işte zamanından beri doğru dürüst emri bil maruf yapılmadığından İnsanların ayağına gidilmediğinden, insanlara hak ve hakikat anlatılmak için malınla, canınla bir cemaat yetişip şöyle bir fedakâr hareket yapmadığından yetersiz. Yapıldı ama yetersiz yani. Demek ki yetersiz. Bu kadar Marxist, Leninist, Dinsiz, Ateist nereden türedi yani bu memlekette? Ha şurada 100 sene evvel sokakta çarşafsız kadın yoktu. Bursa'da çarşafsız kadın yoktu 80 sene evvel, 90 sene evvel ya. E şu anda durum buysa e biz vazife yapmıyoruz yani. 80 sene e ben ne yapayım dedemden bozulan işi ben mi düzelteceğim? Neresinden başlarsak mevlada yardıma başlar. Biz düzeltmeye çalışalım arkadaş. Bozanlardan olmayalım yani. Onun için bizim en büyük cihadımız vaaz nasihattır, sohbettir, iyiliği emretmektir, kötülükten neye etmektir. Sizin en büyük cihadınız insanları davet etmektir. Gelemediyse, şey verirsin, ne onun adı? Mesaj atarsın, Facebook'tan, bilmem, video paylaşırsın. İşte şu saatte, Lale Gül'de sohbet var. Kaçırma, itikat dersi, 40 dakika, 50 dakika dinle. Cuma akşamları veriliyor. Misal, imanımızı kurtaralım kardeşim. E bunlar kötü bir şey değil ki yani. E adam da senden bıkarsa, İgide bir mesaj atıyor bana. Sohbet var, şu var, bu var. Bıkarsa seni engeller. Seni engellerse sen de öyle bozuk adamdan kurtulmuş olursun. Anladın? Yine kardasın. Yine kardasın. Yani sohbet var deyince dinlemesen bile adama teşekkür edersin yani dinlemesen bile. Adam beni cennete davet ediyor. Sen ne yapacaksın? Efendim bu adam beni ikide bir rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Meyhaneye mi çağırıyor? Gerhaneye mi çağırıyor? Nereye çağırıyor? Allah'ın dinine davet ediyor. Cennete davet ediyor. En büyük ticaret yolunu gösteriyor. Eğer bir şey sizin için hayırlısı budur Allah buyuruyor. E, bundan ağırlanıyorsa, koçunuyorsa, zoruna gidiyorsa ne biçim bir şey ya? İkide bir beni rahatsız ediyor, benim bana sohbet dinle diyor falan. E, bu adam demek ki kabiliyetsiz bir adamdır. E, bu seni engelliyorsa sen vazifeni yapmış olursun. E, böyle bir arkadaşa da lüzum yoktu zaten. Yarın bugün bu seni zaten kötü sana şeyler yansıtabilirdi. Sen de bundan hala olursun. Onun için inşallah şimdi Regaet gecesini anlaştık değil mi? 22 Mart Rabbi ve Rabbi kulle şeyin ilma Orada akşam namazını cemaatle kılıyoruz, yani mümkünse oruç tutun. Çünkü o gün perşembedir, recebin ilk perşembesidir. İftarda da burada bir şeyler, sofralar serersiniz, Medine usulü bir şeyler getirirsiniz yanınızda. Ne olacak ya, sahabe-i bir hurmayla harbe gidiyordu mübarek adam. Siz de üç hurma, beş hurmayla e, hurmaya sofrada gerekmiyor yani. Hurma yemeye sofrada gerekmiyor, değil mi? Çekirden de cebine atarsın, istersen de yutarsın şifaniyetini. Fark etmez, pislik de çıkartmazsın. Derneğin başına şaşmayalım diyorsan, efendim al efendim 30-40 tane hurma, 30-40 tane hurmayla 40 kilometre yürünür ya, baca gibi olursun Allah'ın izniyle. Hurma çok kuvvetli bir gıdadır. Ben <gülüyor> geçen gün şekerim düştü, şu hurma yedim, 24 saat yemek yemedim ya, oçayım kuvvet oldu yani. Şekerim düşünce mecbur onu tatlı yiyeyim dedim. Tatlı yiyeceğim ama hurma yiyeyim dedim. 24 saat bir çorba, bir tabakla durdum. Niye acıkmıyorum diyorum. Sonra dedim lan hurma içemiyordum o kadar fazla. Hurma tuttu beni yani. Siz şimdi hurmalarınızı alın. Neyse hurmalarınız bizden tamam. He? Poşet yapalım. Hurmalar benden. Tamam ama bu kaç kişi gelirler bilmiyorum yani. İşte adam başı ben 3 tane verebilirim. Mübarek adam. Ben de devlet bütçesi değilim. Adam başı üç tane verecek kadar ben getireyim. Kamil abi işte burada. Ağanın eli tutulmaz. E ben de para vereceğim tabii. Hurmalar benden. Geri kalan zerzevat sizden. Eğer ki istiyorsanız kuru yemişi de siz alın yani. Beni çok alakadar etmiyor. Çünkü akşamdan evvel gelin. iftarı yapalım. Çünkü rekaib namazının çok sevabı var. Recep Risale'sini okuyun. Ben onu son hafta anlatacağım. Perşembe sohbetle dinleyin. Perşembe sohbetinde son hafta dinleyin. Mart'tan işte buraya gelmeden, cumartesiden evvelki perşembe ne oluyor? Efendim cuma, cumartesi işte. O 20'si oluyor. Yani 20 Mart perşembe oluyor bu hesapta. O geceyi dinlerseniz regalip namazını ben burada bir de anlatamam. O gece dinleyin. Dergide de zaten yazılacak. Recep Rüseası'nda zaten var çoğunuzun evinde. O namazın fazileti çok büyük ama şartı gününü oruç tutmak. Şartı Ha, ben zaten tutamıyorum Ramazan'ı da hastayım, o başka. Ramazan'ı tutamayanlara gayb. nasıl tutsun? O başka, özrünüz varsa ama hakikaten ağır işleyin, ben dayanamam o gün oruca diyorsan, Allah kerim yani, Allah görüyor senin sağlığını, saatini, tutmasan da namazı kılabilirsin. Yani namazı ben kılıyorum o gündü. tutamıyorum. Ama tutabilenler mutlaka, efendim, 22 Mart'ı Perşembe'yi oruç tutsun, İnşallah birbirinize, biz bu videoyu paylaşırız, siz de bu videoyu herkese atarsınız teşvik için. Ondan sonra 10-15 dakikada iftar ederiz. İftardan sonra akşam namazını cemaatla kılarız, evvabin kılmaya lüzum olmuyor çünkü o evvabine sayılıyor, 12 iki rekat ya. Rekaip namazı 12 iki rekat olduğu için evabine sayılıyor zaten aynı vakitte olduğu için. Evvabin yerine sünneti kılar kılmaz, tesbihlerimizi çeker çekmez, rekaip namazına kalkacağız. Rakaat namazımızı kıldıktan sonra inşallah kısa bir sohbet olur. Ondan sonra salavat ı şerife, bir saat, iki saat salavat getiririz inşallah. Saç-ı şerif, sakal-ı şerif ziyaret eden geçer, eden geçer. O arada salavat okuruz inşallah Efendim, birkaç şeyler de getirelim bizim Suriyeli hocalardan, çağıralım onları misafir. Kaside okuyorlar, Kaside-i bürde okurlar. Kaside-i okuyan hocaları getirelim. Suriyeli, o akşam çağıralım burada otururlar onlar da. Selamat Şerif okurlar. işte birkaç mikrofon alırsınız. Her şeyi ben mi öğreteceğim size ya? Mübarek adam sana. Allah Allah. Birkaç hoca efendi var bizde. Ubeyd Hoca tanıyor hepsini yani. Ondan sonra onlardan da bir grup yapalım. beş 10 tane Suriyeli hoca efendiler kaside-i okusunlar. Şimdi her şeyi ben okuyamam ki ne. O efendim, Mevlid-i Şerif okundu. Bir şeyler yaparız yani inşallah. Efendim, ben, ben Mevlid-i okurum, onlar kastedebilir. Oradan ziyaret yapılır. Çok feyiz berekat olur. Bursa'dan bir sene belalar kalkar. Tabii Mevlid okundu, bir senelik garantidir. Mevlid-i Şerif hürmetine inşallah. Mevlid'in şehri burası ya. Süleyman Çelebi'den de okumak lazım. Biraz da Türkçe okuyalım ya. Mübarek. Ne kadar güzel yazmış. Ondan da bir Mevlid Bahri'ni okuyalım inşallah. Böylece efendim, 22 Mart'ta Hanımlarda, erkeklerde, erkekler da işte, işte halı malıyı halledeceğiz inşallah. Artık mecbur edeceğiz ki halıyı mecbur bulacağız yani. Efendim, 22'te toplaşmak üzere. Önce bunu ilan ediyorum. Allah Teala engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Afrin operasyondan hayırlı haberler almayı nasip eylesin. Regaib gecesine 3 aylara girene kadar şu teröristleri temizlemeyi nasip eylesin. Ordumuzu mansur muzaffer eleyip bir daha sınırlarımıza yanaşamayacak şekilde bunları Siyonistan'ı, Kürdistan'ı, Büyük Ortadoğu'nun büyük İsrail projelerini askerimizin eliyle Allah Teala hak ile yek eylesin. Amin. Amin. Allahum Muhammedin ve ala alihi ve Anlaştık. Şimdi geçen derste de bazı şeyler söyleyeyim dedim. İşte her şeyi bir anda söyleyemiyorum. Ancak bütün davamız iman selametiyle yaşayıp ölmek, son nefesimizde Rabbimize iman selametiyle kavuşmak ve günahlarımız af olarak Mevlamızın huzurunda hesabımız kolay gelerek, hesabımız, muhasebemiz kolay görülerek, ilk giren zümrelerle, azapta görmeden ilk giren zümrelerle o evveli zümratin telicül cennete, Hücum alâ suretil kamerleyle telbedir cennete ilk girecek zümre yüzleri dolunay gibi ayın on dördündeki parlak hali gibi pırıl pırıl parlar şekilde hesap da görmeden azap da görmeden girecek bunlar yetmiş bin kişi fakat yetmiş binin her birine yetmiş bin bağışlanıyor Böylece sayı 4 milyar, he? 4 milyar 900 milyon gibi bir rakam ediyor. Cennete gireceklerin sayısı bu kadar demedik. İlk giren zümreye şefaat onlara bağışlananlarla beraber 70 bine bağışlananlarla beraber bu iş 4 milyar 900 bine çıkıyor efendim 900 milyon. 4 milyar değil mi? Yanlış demedik, sıfır hatası yapmayalım ya. Ha. 4 milyar, 900 milyon. Bize de nasip olur inşallah ya. Girebilir miyiz bu rakamlara acaba? He? İnşallah. Vallahi dediklerimi yapsanız girersiniz. Ben yapmasam ben giremem. Siz yaparsanız siz girersiniz. Benim konuştuklarım size hakkı söylüyor. Ha. Amelim kendimi bağlar. Ama konuştuklarında yanlış bir şey yok. Amel kazanır. Sonra bana da şefaat edersin. Aa dersin bize vaaz etten hocayı görüyor musun? Yolda takılmış. Sen de şimşek gibi geçip gitme yani. Bir de sağına bak. Bir de sağına bak. Hoca mı var, hacı mı var, düşen mi var, tökezlenen mi var buraya? E bakarsın aa vah vah vah. Görüyor musun? Ya Rabbi bu adam bizi namaza şeydi Bu ne bozuk adam çıktı ya burada böyle. Yarı yolda mı kalmış falan? Yani orada sana şefaat hakkı da verilir. İlla hacılık, hocalık meselesi değil. Kim ihlaslı Müslüman? Takva üzere en faziletli odur buyuruyor. Onun için tabii inşallah hocalarımız, şeyhlerimiz, evliyaullah, efendi hazretlerimizden çok umitliyiz. Elimizden tutarlar inşallah. Tutarlar. Ha yani size de kalmam demek istiyor gibi bir laf oldu biraz ama kusura bakmayın yani de yani demek istiyorum çok evliya tanıdık belki sizden evvel bir evliya yetişir yani sizden evvel yani size kalırsak zaten halimiz harap siz düz gidebilirsiniz de yani. Çünkü kardeşim takılmayalım şimdi hazır hesabı yırtmıştık yırtmıştık durursan ne duruyorsun burada gel bakayım bir hesap daha açarlar hani trafikte polisten biraz gidince anlıyor musun biraz durursan koşunuyor musun dur bu ele akayım, ne olur derler onun için nasıl olsa geç dedi adam durursan Arıza olur yani ha, o bakımdan belki de siz hızlı gidersiniz ama Evliyaullah mutlaka onlara intisap edenleri arayacaklar. Öyle mi? Şahin Akşifende Hazretleri ne buyurdu? Rabbime sözüm var. Alemi manada keşfettiler. Efendi Hazretleri defaatle anlattı bunları. Benim anlattığıma hurafe diyenler, Efendi Hazretleri'ne hurafe demiş oluyor. Molla Cami Hazretleri ne demiş oluyor? Siz demezsiniz öyle şeyler. Şahin Akşifendi Hazretleri defnedilirken orada Evliya Allah'tan ne kadar zatlar vardı? Ali Atnatlarlar, Hace Parisa'lar, bütün Evliya oradaydı yani. Orada çeşif ehli zatlar gördüler. İki tane huri cennetten geldiler. Efendim işte bizim sizin hizmetiniz için Mevla halk etmişti deyince o kabre konuluyor zannediyorsun. Sen de acıyorsun, topraklara, taşlara yatıyor falan. Sen öyle mi zannediyorsun? Beden oradadır. Ruh ya cennet bahçesindedir ya cennet çukurundadır yani. Hadis-i şerif öyle demiyor mu? El-kabru imma ravzutum riadu cenan, el-hufratu min huferin niyirat. Ya cennet bahçesidir ya cennet çukurudur. Ne buyurdu onlara? Ben kabul ettim, hoş safa geldiniz, ben istikbal ettiniz. Amma... Ben Rabbimle anlaşma yaptım. Rabbime dedim ki, ey benim Rabbim dedim. Bana cemalini göstermeden, yani cennete girmeden cemalini göremez. E cennete de ne zaman girilecek hakiki cennete? Dirildikten sonra. Öyle mi şimdi? Onun için ben ruhlar aleminde, berzak aleminde nimetler kabul etmiyorum dedi. Çünkü ruhların nimetleri var. Ölmüş kişinin ruhu, rızıklanır, nimetlenir. Mesela şehitler hakkında ayet var. Vel ehyavun inde rabbim yurzakun Şehitlere ölüler zannetmeyin. Asıl diriler onlardır. Rablerinin katında rızıklanıyorlar. Bu ayetle beraber ruhların gıdası, yani bizim bildiğimiz yemek gıdası gibi, rızık lezzeti gibi lezzetlendiklerini söylüyor bu ayet. Bunlar düşman kılıcıyla şehit olanlar hakkında, ya bir de aşk kılıcıyla şehit olanlar var. Aşk şehitleri var. marufül ül Hazretleri değil mi? Allah Allah! Evliyaullah'tan bir zat mana aleminde gördü. Bizzat vara arşat tutunmuş, öyle duruyor. Hiç, ne sağına bakır ne soluna bakır. Dedi, bu zat kimdir? Manevi miraç, ruhani miraç. Efendimiz sallallahu ve hem bedeniyle yaptı, hem ruhuyla yaptı. Evliyaullah nasıl miraç yapıyor? Ruhani miraç yapıyor. Bedenle miraç bir tek Efendimiz'e mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. Manevi miraç yaparken bizzat gördü arşta. Baktı hiç. Kimseye bakmıyor. Yanına geldiği şey diyeyim. Sana. Ya Rabbi bu kimdir? Bu maruful kerhidir. Benim aşkımın mahabetimiz şarabından sarhoş oldu. Beni görmeden ayılmaz. Beni görmeden ayılmaz. Kimseye de bakmaz. O için aşk kılıcıyla Şehit olanlar Allah için yememişler, içmemişler, uyumamışlar, İnzivalar uzletler, çilehaneler, zikir, zikir, zikir, zikir. Ne kadar zor iş ya. 10 gün itikaftadar ömüyorsun adam. 40 sene, 50 sene bu hal üzere duruyor ya. İşte. Esas, esas cihat. En büyük cihat nefisle cihat. Cihadı ekberdir. Tebuk en zor harplerden idi. Tebuk'tan Medine'ye dönünce Ne buyurdu? min el cehad el asgari ila En küçük cihattan döndük en büyük cihada geldik. Dediler ya Resulullah Medine'de daha mı büyük düşman yoksa sardı burayı? Onlar da anlamadılar bazıları. Dediler tebukten geldik Medine mi işgal oldu acaba? Nedir en büyük cihat? Mucahadetul abdi Bir kulun nefsinin arzularıyla harp etmesi. Yemek isteyecek yedirmeyeceksin, içmek isteyecek içirmeyeceksin, uyumak isteyecek uyutmayacaksın. E tabi hiç uyutmayacaksın anlamına gelmiyor ama tabi evliya Allah'ın hali başka yani. 40 sene yatsının abdesiyle sabah kılıyor. 40 sene yatsının abdesiyle sabah kılıyor. İmam-ı Azam Efendimiz gibi zatlar. E o sonra uyuyor mu? Uyumuyor. Gündüz kaylule zamanda oturduğu yerde dalarmış biraz. O kadar. Uzandığı yok yani. E, böyle insanlar. E şimdi bunlar tabi ki harpte şehit olandan daha yüksek mertebesi var nefsin arzularını yenmiş nefis ne demiş tersini yapmış ya biz hiç nefsin tersine iş yapabiliyor muyuz biz nefsin her dediğini yapıyoruz hatta düşünüyoruz ki canım birazdan şunu ister önceden aldırayım hesaba bak ya canı daha istemeden o canının ne isteyeceğini de biliyor onun şimdi çay saati var kahve saati var Karpuz saati var, kabak saati var. saatleri var o. Allah'tan hep helalları saydık. Bir de haramların saatleri de var bazı insanlar için. Allah bizi muhafaza buyursun. Amin. E şimdi onları da kurtarsın, amin. E şimdi sen canının istediği şeyi bile vermiyorsun ya. Meşru şeyi bile vermiyorsun. Esas cihadı. Bu aşk cihadı, bu muhabbet cihadı. Allah sevgisi, Mevla'nın kullarına merhamet, şefkat... Tasavvuf, Allah dostlarının halleri, makamları, bununla şehit olanlar, bunların rızıkları var. Rızıklandırılıyorlar, ruhları rızıklandırılıyor. Yani manevi alemdeki rızıklar ama tabii Beyazıt ve Hazretleri gibi bazı zatlar şey istemiyor. Yani böyle nimet de istemiyor. Efendim, Şan Akşemen Hazretleri bak diyor Allah'ımla sözleştim diyor. Neyi sözleştim diyor? Cemalini bana göstermeden, e şimdi cemalini görmek ta kabirde olmaz, mahşerde olmaz, sıratta olmaz. Nerede olur? Cennete girdikten sonra olur. Bir, iki, bana intisap eden, benim yoluma giren, zikir yolu, Nakşibendi tarikatı. Ne Nakşibendilik ne? Zikir. Günde beş bin kere anlat diyeceksin de i̇şte onun usulü var ama tabii bir edep kaidesi var işte 100 kere salavat başında 100 kere istiğfar bir mürşide intisap falan tamam. Bu tamam. Ama şimdi Allah Allah. TRT'de bir dizi varmış. O dizide şeyh rolünde bir adam varmış. Millet şimdi TRT'ye telefon ediyormuş. Böyle şeyh varsa hemen gidelim intisap edelim diye. TRT'de diyormuş ki burası şeyh bulma kurumu değil. <gülüyor> Doğru diyormuşlar ya. Yani. O roldeki adam dışarı çıksa, Bursa'da tekke açsa herkes mürit olur ha. Rolü iyi beceriyor demek o adam. Kimse bilmiyorum, adamı tanımıyorum. Rolü iyi beceriyor demek. Ya bu zamanda herkes şeyhliğe meraklaştı. Mürit olma merak eden yok yani. Herkes böyle bir şeyh olmak, millette kime mürit olayım diye atlamaya çalışıyor. Ya kardeşim, mürşitlik kolay iş değil, Allah dostluğu kolay iş değil. Bu zamanda da yok değil ama çok değil. Çok az var. Kapılısınız bir şarlatana, bir hokkabaza. Kaç milyon adam FETÖ'ye kapıldı ya. Şeyh'i de bırak, Mehdi diye. Mesih diye kaptırdılar, paraları da kapturdular İmanlarını da kaptırdılar, canlarını da kaptırdılar. Hepsi de yatıyor. Bir de memleketten de kaçtılar. Hala da diyenler varmış ki, ya biz ne günah işledik de hapse giremedik ya. Ne mutlu bunlara hapse girdiler. Bu dava uğrunda, FETÖ'cülük uğrunda biz hapse giremedik diye üzülenler de varmış. E muracaat edin hapse girmek istiyorum diye. Muracaat edin emniyetler açık. Savcılığa muracaat edin ya. Hapça girmek istiyorum diye kardeşim. E böyle bir insanların kafalarını ipotek altına almışlar ki adamlar böyle bu sahtekarın e bunun gibi taketekanlar var. E bunların peşine kaptırmışlar kendilerini mallarını canla. Ya dansöz oynatan Mehdi'im diyen var ya. Dansöz oynatıyor adam. Ama hala bunlara giden var mı? Var. Adam diyor ki o senin bilmediğin manevi işler var diyor bana. Ulan benim bilmediğim manevi işi sen bildinse git o manevi işten beraber cehennemin dibine ya. Tayyip Bey de bu ara alıştı bugün konuşmada iki giriyor. İla cehenneme cuma diyor. Mübarek <gülüyor> adam. PKK'ya Beyedi alıştı bu lafa çok. İla cehenneme cuma diyor. Yani eskiden de söylerdi de. Hoşuma gidiyor yani. Hoşuma gidiyor ya. Gidiyorsan git cehenneme ya. Ya kardeşim. Hakiki eli sünnet Allah dostlarını bulmazlar. Kapı gözlerinin önünde görmezler. Gidenler bu sapıklara parayı da kaptırırlar. Kimisi karısını da kaptırıyor. Bursa'da yok muydu bir tane? Bursa'da vardı bir tane yakalandı işte kaç senelere var Ne işler döndü, ne dolaplar döndü. Seni hanımından diyormuş, yalnız kalmamı icap ediyor. Maneviyata göre, sen de ilerlemen için diyormuş. Adam da peki efendi hazretleri diyormuş. Yuh be çüş be! Ya adam sen... Rasulullah sadece el vermiyor kadına ya. Peygamber, masum, günahsız, bütün hepimizin babası ya. Elini vermemiş bir kadına, sen... Şeyh oluyorsun kürek gibi el uzatıyorsun ya. Ne el uzatması namusunu göz uzatıyor. Ya onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ahir zamanda çok deccallar çıkacak. Bizi batıla uydurma ya Rabb. Senin rızandan uzak bir insanı sevdirme ya Rabb. Amin Allahumme salli <gülüyor> ala seyyidina Muhammed ve ala ali bana intisap eden diyor. Allah ile sözleştim diyor. Bir bana cemalini göstermeden iki bana intisap eden müritlerimi, müntesiplerimi kazanan kazanmış işte kazanamayan olur işte ama bu yola girmiş, sevmiş, muhabbet etmiş, hizmet etmiş ve yanlışları da olur, kuluz yani bütün müritleri efendim masum olurlar. haşa değildirler onları da elimle cennete yerleştirmeden cennetin hiçbir nimetiyle meşgul olmayacağım Allah'la böyle bir sözleşmem var allah Teala sözleşenler var. Allah dostlarında böyle ahitleşenler var. Mevla onlara müsaade vermiş. Hak vermiş dostlarına. Dostlarından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İstediklerini vereceğim diyor dostlarıma. Ya onlar da diyorlar ki, Ya Rabbi bunlar da Müslüman insanlar fakat günahları vardır. Cennete direkt giremiyorlar. Takılacaklar. Cehenneme girme tehlikesi var. Veya mahşerde uzun sıkıntı var. Şefaat hakkı vermiş. Vermemiş mi şefaat? Hadis-i şerifle sabit. Alimlere bile veriliyor da evliya Allah'a verilmez mi yani? Alimler, zahiri alimlere bile veriliyor. Ne buyuracak? Alimlerden işte cennete gidenlere durdurun onları buyuracak. Ulema hazaratı tabii işte müştehitler, fıkıhçılar, müfessirler, muaddisler çok. Bu ümmetin milyonlarca uleması var. Kıyamete kadar da gelir. Durdurun onları buyuracak. Onlar da şaşıracaklar. Ya? E niye durduk acaba şimdi diyecekler, hazır gidiyorduk diyecekler. Herkes korkuda yani. Herkesin ödü kopmuş. Kolay mı bu iş? Ben size bu ilmi, ilim benim sıfatımdır Allah buyuruyor. İlim benim sıfatımdır. Ben bu sıfatı size, size azap edeyim diye mi verdim? Ya ne korkuyorsunuz? Azap etmeyeceğim size. Ya bu kadar milletler şefaat beklerler. Durun da burada, millete şefaat edin buyuracak. Hemen cennete gitmeyin. Mahşerde durun biraz. Onun için şefaat kapısı vardır. Bu demin okuduğum hadisi kutsidir. Sahih kaynaklarda geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Üç cümre şefaat edecek. En peygamberler, alimler, şehitler bunun dışında melekler de şefaat edecek. Birçok şefaatçımız olacak inşallah. Adam olalım da şefaat edilenlerden değil de şefaat edenlerden olalım inşallah. Ha şunu bak 40 hadis-i şerif yazdık size. 40 tane hadis burada ezberlesen 10 sayfa bir şey değil. 40 tanesini toplatsan yani. 40 hadis-i şerife ezberleyene ne buyurulacak? 40 hadisi şerif ezberleyip de bu ümmete anlatırsan ne buyruluyor? Dilediğine şefaat et buyrulacak. Orada başında 17 hadis yazdım. 40 hadis ezberlemenin fazileti. etti. Çocuğunuz, çocuğunuz ezberledi. Çocuklarınız var, kafaları zenit saati gibi çalışıyor maşallah. Çocuklarını çok anlıyor. Kur'an ezberliyor, hafız oluyor da. 40 tane hadis mi ezberleyemeyecek. 40 tane hadis Kur'an'dan ne eder biliyor musun? Dört sayfa etmez. Kur'an'dan beş sayfa etmez. Kırk hadis ezbeli. Ondan sonra da insanlara anlatırsın, tamam mı? Kırk hadis günleri yapın, İşiniz gücünüz, börek günleri, böbrek günleri, pirzola günleri, altın günleri, para günleri. Lan bir kırk hadis günleri yapın be! Okuyun bir kırk hadisi. metni okuyorsun, bu kadar kitabı okuyamazsın bir günde. E onların tercümeleri var, okursun o. Ne olacak? Kırk hadis ümmetime nakledenlere dilediğine şefaat et buyuracak diyor orada hadis var. Yani ne demek istiyorum? Hep bana şefaat edesin, kurtulayım düşünce yani. Ali himmet olalım. Ali himmet ne demek? Gayesi yukarıda, yüksekte, gözü yukarıda. Ama dünyalıkta gözün aşağıda olsun. Tamam mı? Adam, efendim iyi arabaya biniyor, ondan iyisini alma, kalkma. Ya ne düşün? Efendim, ya benim arabam da eşekten iyi. Değil mi? Senin arabanın eşekten iyi değil mi? E tamam Eşeğe binmektense atı bırak eşekten iyi. E tamam o zaman. Ayağımızı yerden kesiyor. Daha ne istiyorsun? Kötüyü göreceksin. dünyada gözün aşağıya bakacak. Ama ahiret işlerinde gözü yukarı bakacak. Niye ben, ben ondan bundan şefaat dileneyim? Adam olayım, düzgün adam olayım. Ümmete faydalı olayım. Ahirette de insanlara şefaatçi olayım. Ha ama tabii şimdi millete ben kırk adı sezberledim, şefaat edecek adam arıyorum. Gel seni de listeye alayım, hareketlerin el yok. Ne bildi kabul olunacak mısın, imanlı ölecek misin? O ayrı bir şey. Hava atmak için konuşmuyorum. Ama sen insanların iyiliğini istersen, ahirette de insanların iyiliğine sebep olursun kardeş. Bak geçen bir dua, işte yazacağım inşallah onu gördüm. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri derdi ki radıyallahu teala, Beyne ne abi, beyne ehlil bir de yavmül bizimle, ehli sünnet dışı. O biliyorsunuz, Kur'an mahluk değildir dediği için Abbasî halifeyi Mu'tezil'e hocaları kandırmıştılar. Kur'an haşan mahluk demek dedirtiyor Allah'ın kelamına. Bu mübarekte direndi. Tamam mı? Rasulullah s.a.v. de rüyasında gördü. Buyurdu ki sen sana bir sıkıntı gelecek, ama bu sıkıntıya rağmen. Sen bu imtihanı kazanacaksın, ümmetin imamı olacaksın Bunun peşine bu Kur'an mahluktur dedirtme işi çıktı. Bunu da çağırdılar. Ben mahluk değil mi? Allah'ın kelamı mahluk olmaz dedi. Kelamı Allah'ın sıfatıdır dedi. Böyle deyince yer misin yemez misin? Kamçı, kamçı, kamçı, kamçı. Paramparça ettiler gömleğini, her şeyini. Avretim açılmasın diye dua etti. Allah Teala avretini muhafaza et. Çünkü üstüne elbise bırakmadılar parçalanmaktan. Haramparça ediler, ağızlarından kan getirdiler yani. O mübarek zatı radıyallahu teala, büyük müçtehit, mutecileye karşı. Dedi ki, ben bu imtihana tabi tutulacaktım, Mevla'dan haber almıştım mana aleminde, bu bana nasip. Fakat bundan sonra bir çığır açmış oluyorum, taviz vermeyen, ehl Sünnet'i müdafaa edip, batıl mezheplere taviz vermeyen insanlara da bir örnek olayım. Yani koca Ahmed i̇bn Anbel bu kadar kamçı yemiş, canını vermiş de Kur'an'a mahluk dememişse, biz de tabii ki bugün batıl ne kadar güçlense de bize davalar açsa da, mahkemeler bizde hapse de açsa da ki FETÖ bize hapse attı bir sene. Ama biz doğruyu dedik. Ha o zaman biz de ne düşüneceğiz? Ya Ahmed i̇bn Anbel Hazretleri kamçıların altında ruhunu teslim etti, şehit oldu. Biz ne oturmuşuz hapiste, çayımızı içiyoruz, çorbamızı içiyoruz, otur aşağı hapiste dedik. Değil mi şimdi? Taviz vermemek lazım. Örnek oldu bize. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Ahmet İbni Hanbel Radıyallahu ya şehitlerden biri yanına defnedilirken anlamadılar biraz mezarın tam yerini. Kazarken Ahmet İbni Hanbel Hazretleri'nin mübarek bedeni çıktı. 220 sene sonra. 220 sene sonra. Mis kokuları saçıldı. Taptaze duruyor. Böyle gördüler. Taptaze duruyor. Şehit işte şehit. İşte Allah için, din için şehit. Buyururdu ki bizimle bid'at ehli, bid'at ehli anlıyorsunuz değil mi? Reformistler. Yani işte Allah kaybı bilmez diyen Aziz Bayındır kafası, kader yok, alın yazısı yok, Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen İslamoğlu kafası, işte efendim miraç yok, peygamber ne zaman çıkmış inmiş böyle bir şey yok, beş vakite inmiş 50'den falan vesaire vesaire. İşte Meryem validemizde çift cinsiyet var, mucize inkar ediyor. Bu, Lale Gül'ün bu sayısında, Ömer Faruk Korkmaz hocamız, Allah onu nazardan muhafaza eylesin, sesinden de rahatsız, iki de bir doktorlarla uğraşıyor. Allah'ım onun sesini bir aç, ölene kadar kapatma ya Rabbele Alim. Amin. İnternetten sohbetleri de yayınlanıyordu, radyo televizyonda konuşmuyor pek işte. Diyorum ona konuş ama konuşmuyor. Çok güzel alim. Allah'ın da nazardan muhafaza eylesin. Tam eyle sünnet, Ömer Faruk hocamız. O yazdı burada. Lalegül'ün bu sayısındaki, bilmiyorum sayfası kaç bakayım. Gözümün önüne hemen gelirse, sayfa 42. Sayfa 42'de yazdığı Mehmet Okuyan'ın, Hz. Meryem'in her Hermofrodit her, Meryem validemize ne diyor? Hermofrodit Yani çift cinsiyetli. Olabileceği iddiasına reddiye. Bunlara bir daha demeyeceksin demeyeceksiniz, bir daha bile fazla geliyor da neyse yani. Efendim, Okuyun bu 42'deki yazıyı. Ya, Ahmet İbn Hanbel ne buyurdu radıyallahu anh? Bizimle bid'at ehli, yani Mu'tezile onu şehit ettirdi ya hükümete. Mu'tezile şehit ettirdi. O da buyurdu ki, bizimle bid'at ehlinin arasında en büyük hakem ne olacak? Cenazelerimiz olacak. Diye. Ne demek cenazelerimiz olacak? Onlar öldüğünde kaç kişi cenazelerinde olacak? Biz öldüğümüzde kaç kişi cenazelerimize gelecek? Anladın mı? O zaman anlarsınız dedi. Ama şimdi siz benim de cenazem kalabalık olunca anlarsanız yandınız yani. Ben sağken anlayın. Ben sağken anlayın. Sonra cenazemde kalabalık olursa inşallah olur değil mi? İnşallah. Bu Ercan efendi kaldır o otobüsleri herhalde. Ne ya gecinden versin vakti geldi mi verecek işte? Geci geri yok. Ama çok otobüs isterim ha. Ola ben size 30 senede 40 senede geliyorum bir kere de bana son gelirsiniz gidersiniz. 18 otobüs, 17 otobüs mahkememin önüne geldi Bursa. 17 otobüs orada yağmurun altında 8 saat, 80 yaşlı adamlar bile durdu. Allah razı olsun hepinizde. Allah razı olsun. Herhalde cenazeme daha fazla gelir o zaman ya. Aa, o kadar da <gülüyor> mahkemeye geliyorsa cenazeye nasıl gelmez yani? O da bir mantıksızlık olur. Bizimle bid'at ehli arasında cenaze günlerimiz var. Onun için birisi kimidi benim aleyhime bir şey yazmıştı da, adamın biri ona cevap verdi. Ulan dedi, sen ölsen dedi, kaç kişi gelecek dedi. Hakikaten de o adam öldü, CHP'den birkaç kişi gitti. O da büyük bir profesördü yani, ilahiyattan. Milleti mahvetmiş, onun kendi deyimiyle anasını bellemiş o kendi televizyonda. Milletin itikadını mahvetmiş. Ramazanlar boyu televizyonlara çıkıp 28 Şubat'ta Türkçe namaz, Türkçe namaz, Türkçe namaz deyip milleti mahvetmiş. Ona dedi ki, bizim kayınbirader. Neyse o biraz ileri geri konuştu, onu da onu da tasvip etmiyorum ileri geri lafları. Ben kimseye de. Dedi ki, sen dedi işte ona neyse öldüğün zaman demedi de ben öyle düzeltiyorum yani lafları biraz kibar olsun. Sen dedi. Öldüğün zaman bakalım cenazene kaç kişi gelecek? Bak o senin anasına hakaret ettiğin, felanın doğurduğu dediğin o cübbelinin anasının cenazesine kaç kişi geldi dedi. Fatih Camii'nin yolları tıkandı. Fatih Camii'nin yolları tıkandı benim anamın cenazesine. Anamın cenazesine. Hakikaten de Allah rahmet etsin, kabr nur olsun anamın. Bak o kişi de öldü. Küçücük bir camide, azıcık bir cemaat, ekseri de CHP teşkilatları. Hiçbir Müslüman cenazeye gitmedi. Oldu mu bu? Aynen söylüyorum. Bizimle bid'at ehli arasında cenaze günlerimiz hakkı söyler. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh, vefat ettiği zaman dünyanın nüfusu kaçtı? Vefatı kaç? 200 küsur. Yani 1200 50 senelik iş en az. 200 kaç vefatı? Efendim 245 işte hemen hemen söyledim size işte 240-250 desen buradan 1440 oldu, 39 oldu hesap et kaç sene? 1150-1200 senelik iş, 1150 senelik iş. O zaman dünyanın nüfusu kaç yani? Bağdat'ın nüfusu kaç, Bağdat'ın? Ahmet İbni Hanbel Hazretlerinin cenaze namazı kılındıktan sonra hükümet, halife, Cenazedeki insanların toplandığı Sahanın mesahesini Arapça'da mesaha denir Yani mesafede Arapça ikisi de ölçüm yüz ölçümünü ölçtürdü Hesabını yaptı Cenazede Bağdat'ta Bir milyon kişi vardı Bir milyon Bugün Türkiye'nin en büyük alimi evliyası ölse Yüz bin kişi zor toplanır Yüz bin kişi zor toplanır Bugün İstanbul 15 milyonu geçti. 15 milyon. Civar kentlerle hemen hemen birkaç saat içinde İstanbul'a cenazeye yetişecek. Hele akşamdan çıksa Türkiye'nin yerinden yetişir. Şu anda 80 milyon Müslüman var. Türkiye'nin en büyük evliyası ölse, anladın mı? Fatih Camii'nde şurada burada 100-200 bin kişi geçmez. Bak ben sana söylüyorum. 1150-200 sene evvel Bağdat'ta Ahmed ibn Hamzalın cenazesinde bir milyon kişi vardı. İşte eli sünnetin bereketi. Ondan sonra da ne oldu esas mesele? Esas mesele Yahudiler, Hristiyanlar da dükkanlarını kapattılar, hepsi taziye yaptılar, üzüldüler. Bir rivayet 20 bin, bir rivayet 30 bin. Yahudi ve Hristiyan o gün Müslüman oldu. Bu ne biçim bir cenaze dediler ya, bu İslam neymiş, bu Müslümanlık ne biçim bir şey dediler ya. 20.000 Yahudi Hristiyan Müslüman oldu. Sen 40 senedir vaaz ediyorsun, bir gavuru Müslüman edemiyorsun. Eldeki Müslümanlar da yavur oluyor. He? Eldeki Ehl-i Sünnet de Bidat'a döndü. Numan Ali Han'ı dinliyor, Zakir Han'ı dinliyor, bilmem ne Han'ı dinliyor. Amerika'dan, Londra'dan yayın yapan Bidat ehli insanları dinliyor. Allah gökte diyenleri dinliyor, eldeki Ehl-i Sünnet de Bidat'a döndü. Mübarek ölümüyle 20 bin Yahudi Müslüman etti be. Sonra o zamanın Evliyaullah'tan zatlara sordular. Dediler ki Muhammed İbni Ambel Hazretleri'ne bu nasıl bir tecelli oldu, teveccüh oldu ki bu 20 bin Yahudi Hristiyan Müslüman olması tarihte görülmemiş bir cenazede. Bu nasıl oldu dediler. O zaman onun yakınındaki bir müçtehit talebelerinden bir zat dedi ki ben onun bir duasını biliyorum Allah ile antlaşması vardı dedi. Nedir dediler? Ya Rabbi, iman eden kullarına imanda sabit eyle, bu zamana kadar iman nasip etmediklerine de hidayete döndür, hidayet eyle, beni de buna vesile eyle. Derdi dedi, ben de bu dua ne zaman tutacak, ne zaman tutacak bekliyorum. Bir de baktık, Bağdat'ta Yahudi Hristiyan kalmadı dedi cenazede ya. Herkes Müslüman oldu. Onun için Allah ile Celle Celaluhu, antlaşmalı olan dostları var. Onların duası asla reddolmaz. Bizi bile kabul ediyor kurban olduğum, kaç tane duamızı kabulünü gördük yani kendimiz. Siz de görüyorsunuz, Müslümansınız daha. E bizi bile kabul ediyor reddetmiyor, onları reddeder mi? Onun yolunda kırbaçları, kamçıları yemişler de. Kur'an mahluk dememiş mübarek. Yani Kur'an'ın mahluk olduğu ince bir mesele tabii. Mutezilenin yanlış yunlu işleri, eli sünnet dışı işleri. Ama bunlar böyle İbn-i Hazretleri o kadar hadislere hizmet etmiş, dine hizmet etmiş, talebelere hizmet etmiş, malını mülkünü infak etmiş, iki entariden başka bulundurmamış, hemen birini talebeye vermiş, böyle hizmet etmiş. Vefat ettikten sonra hemen talebelerinden biri yok, Efendi Hazretleri, Mevla sana ne muamele et, o da çok eski iki, yani 1150 senelik o, da, o dönem, Ayn-i Ahmet-i dönem. Mevla sana ne muamele Allah sana çok mükafat versin, İslam'a çok hizmet ettin, bütün hadisleri topladın. O zaman bilgisayar yok, bilgisayardan fazla hadis topladı. Onlar böyle, Allah sana İslam'dan, Müslümanlardan taraf hayırla mükafatlar versin deyince, mübarek buyurmuş ki, göklere ruhum çıktığı zaman Cebrail Aleyhisselam da aynı duayı yaptı. Rüyalarla din sabit olmaz. Sabit olmaz olur mu? Hadis-i Şerif ne buyuruyor? 46. yüzden değil mi? Rüya-i saliha, peygamberliğin, 46 parçasından bir parçadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam vefat edecekken sahabe ekran hüngür hüngür ağlıyor ağır hasta durumunda vahiy kesildi diye çok üzülüyorlar. Vahiy kesilecek, vahiy kesilecek. Allah'tan haber kesilecek diye çok üzülüyorlar tabii ki. Alışmışlar, her dakika soruyorlar, vahiy geliyor ya herkes hakkında. Çok üzülüyorlar. Hemen mübarek Hane-i Saadetleri mescidin içindeydi. Perdeyi açtı, oradan nida etti. Lem yapkamın el-mübeşşirat illa rüya <gülüyor> salih. Üzülmeyin, üzülmeyin. Ben gidiyorum ama Allah'ın helal haram hükümleri tamamlandı. Din tamamlandı. Ama müjdecilerden ancak salih rüyalar kaldı. Onlar devam edecek ümmetimde buyurdu. Sahih hadis bu ya. 40 hadisin en sonunda var efendim. 40 hadisin en son hadisi rüya hakkında. 40. hadis-i şerif ne güzel şeyler, kötü rüya görmemek için var, uyandığında kötü rüya gördüğünde kimseye anlatmayıp soluna tükürmek, avzu okumak, dualar var. O duayı okursan hiçbir zarar gördüğünden hiç sana gelmeyecek inşallah mesela. He bunlar var. Orada salih rüyayı anlatmışım. E tabii ki müçtehitlerin rüyası salih olur. Adam salih olursa rüyası da salih olur. E şimdi benim rüyam çıkar mı, doğru mu, değil mi? Ben sana söyleyeyim, yalan konuşuyor musun? Ara sıra, senin rüyan ara sıra doğru çıkar. Yalan konuşuyor musun? Ölsem konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum bak. Ben hiç yalan konuşmam. Konuşamam, aleyhime de olsa doğruyu konuşurum. Annem derdi rahmetli. Ahmet, idama gitsem doğruyu konuşurum. Yani anamdan böyle bir şey var. Şimdi doğruyu konuşurum, ha, doğruyu konuşursan, hep doğru konuşursan hep rüyan doğru çıkar. Gündüz diyor, Konuşmaların ne kadar doğruysa bir adamın Gece de rüyaları o kadar doğru olur Bu kadar basit Yani bir defa yalan konuşmayacaksın hayatın boyunca Ondan sonra da Salih ameller işleyeceksin Salih ameller işlediğin zaman Bu çıkar Daha şurada 10 sene evvel öldü Tevfik Ahmet'i Öleceği söylüyordu Adam ölüyordu Doğacağı söylüyordu Adam doğuyordu Çocuğum olmaz olmuyor diyene Hem de iki tane olacak diyordu Rüyada gördüm diyordu. Ne ikisi bir bile olmuyor diyordu adam ya. Hakikaten iki tane oluyordu, ben gözlerimde gördüm seni. Çocuğunun birinin gözü şöyle olacak diyordu, öyle oluyordu. Bin tane böyle rüya gördüm, bin tane. Hepsi böyle tek tek tek çıktı, zelzele olacak, zelzele olacak. Yedi şiddeti, yedi şiddeti. Adam sağ olsana, şey, Rasatane'ye lüzüm kalmayacak ya. Yani öldü mübarek adam. Onu da kaybettik, o zaman Anlamadık yani ne boşluk olacağını, çok boşluk oldu tabii. Demek ki hikmet var. Yani şimdi de bu kadar rüya görmemek lazımmış demek. Şimdi başına geleceği görmeden yaşayınca da mutlu yaşıyorsun yani. Öbür türlü de bir sene bekliyorsun, başımana gelecek falan. Mübarek de görüyordu. E şimdi diyordu ki felanca ölecek, anlık gibi. Adamın suratına bakıyorsun, vah vah vah adam gidecek diye. Adama da bir şey diyemiyorsun, senin de moralin bozuluyor yani. Bilmeyelim gitsin. Şimdi ben de ne zaman öleceğim bilmiyorum, rahat yaşıyorum en azından. Yani o da bir alemdi yani. Ya acaba bir şey yapma falan geliyordu. Şu şöyle olacak bu böyle olacak. <gülüyor> Allah Allah. Yani şunu demek istiyorum. Şurada Tevfik abinin bin rüyası gözümün önünde ileriye yönelik çıktı da bu evliya Allah rüyaları mı boşa çıktı yani? Akılsız mıyım ben? Mecduplara, mecnunlara uyar mıyım ben? Meczuba uyarım, meczup cezbeli demek ne de, şimdikilerin meczup dediği kafasız demek istiyorlar. E ben gözümle görüyorum da, çünkü salih rüyalar kaldı buyuruyor. Hadis-i Şerif bu. E bu rüya nasıl çıkıyor? Ya Hadis-i Şerif söylüyorsun işte, onlar devam edecek diyor kıyamete kadar. Mübarek adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla bildirdi bunu. Levmül büşra fil hayati dünya ve fil ahira. Dünya hayatında da müjde var. Dostlarıma ahirette de müjde var. E dünya hayatındaki müjde nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Er ruya saliha. Doğru çıkacak rüya. Yerâhel mü'minu ev yurâlehu. Bir Müslüman ya kendi görür o rüyayı ya da onun için başkasına gösterirler o rüyayı. Her şeyi kendin göremezsin. Bana da şimdi biz öyle internetten bilmiyorum bu Yunus demiyor bana her şeyi, bilmiyorum Ona da geliyor mu, gelmiyor mu? O da bir şey yapmıyor. Ha, o kadar rüya geliyordu ki hapishanede, çuvallarla, bende kaç çuval hapishane mektubu var, bana gelenler. Benim yazdıklarımı kitap yaptım zaten, onu da almadınız zaten, boş ver gitsin. Neyse, biliyorum ben sizin ne yaptığınızı. Ondan sonra, ulan o kadar canımız çıktı, parmaklarımız çürüdü, orada mektup yazalım. Ayet hadis, ayet hadis. 250 ayet, 500 küsur hadis o kadar kıssa menkıbe reddiye Olmuş bir ansiklopedi yani Ansiklopedik de gavurca, öyle demeyeceğiz değil mi? Ne diyeceğiz? He? Ne diyelim? Medrese-i Yusufiye'den mektuplar, ismini söylemiyoruz şimdi, ismini konuşmuyoruz Mevsu'ay Yusufiye Ansiklopedinin Arapçası ne? Mevsu'a Mevsu'a yani geniş bilgilerin toplandığı bir şey, yer. Bin sayfa, sayfada böyle. Onu yazdık orada o kadar. Onu demiyorum. Bir de milletin bana gönderdikleri var. iki çuval. Böyle. Orada görülen bu kadar ya. Bir kısmını ben size yansıttım. Bütün rüyaları yansıtsam zaten işin gücün rüya anlatıyorsun diyecektiniz. Ama orada bir kısmını ben size yansıttım. İşte Ayet-i Kerime diyor ki, onlara dünya hayatında müjde var. Dediler, ya Resulallah bu nedir? Bir mümin ya kendi görür, ya da onun hakkında başkasına Gösterilir, sizin hakkınızda da gösteriliyor mu? Gösterilir, değil mi? Haçta görünürsün, efendim, ümrede görünürsün, mezarda görünmesin inşallah. Mezarda da görünürsen ölü dürye delalettir, öyle tabir edersin, uzun ömür olur inşallah. Ondan sonra, iyi. Bir i̇şte adam diyor, seni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle gördüm. Elhamdülillah, Allah razı olsun diyorum. Etop hocam. E meyhanet olacak halimiz yok herhalde. Elhamdülillah diyorum. Efendim namaz kılıyorduk. Bilmem ne hep Mekke'de görüyorlar. Mekke'de görüyorlar. Ne yapayım? Ben nere gidiyorum ki? Nere gidiyor? Ya sen de onun için rüya, bu rüya, bu rüya doğru mu? Ya doğru adamsan rüya doğru işte. Ne yaptığına bak. Ne yaptığına bak. Mevla gösteriyor. Müjdeyi dünyadan veriyor. Ama güvenmek var mı? Güvenmek yok. Güvenmek yok, kim diyebilir ben cennetliyim ya. Ama gelen bir zuhurat olursa müjde kabul edersin, teşvik olursun, daha heves edersin, kurban olduğum Allah'ıma yakışan bir kul olayım dersin, değil mi şimdi? Bu bir iyi bir şey. Koca Ahmed i̇bn Hanbel Azze, bugün de mübarek Ahmed i̇bn Hanbel'den geldi hep ya. Radıyallahu teâlâ, hiç de hesapta yok idi. Hiç bunları konuşacağım aklıma gelmeyen şeyler, ağzıma geliyor. Ahmed ibn Ahmed Hazretleri. Oğlunun bir adı bir oğlunun adı Salih. Çok yani oğulları da hadis ehli muhaddis. Bir oğlunun adı Abdullah. O babasının kitaplarına ilaveler, hadisler de koydu. Abdullah ibn Ahmed Hazretleri. Salih ismindeki oğlu diyor ki: "Babam diyor tam vefat edecek. Ben de diyor döşeğinin yanındaydım. Zaten onlar biliyorsunuz yerde sert bir şeyin üzerine yatarlar." Döşeğinin yanında duruyorum. Baktım ki diyor, şimdi vefatına yakın insanlar bazen konuşur. Bazı insanlar konuşur. Yani herkes komada ölmez. Bazısı da ayık ölür. Konuşur konuşur, lafı söyler hemen ölür. Ağzında laf kalır. O kadar konuşurken ölen de var. E zaten zikir eden, kelime-i şehadet getiren ölen çok. Allah bize de kurban oldu. Son Akhir kelamlarımızı kelimeyi i tevhid ve Kur'an'ı ı ile ya Rabbela. E. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve Kurban oldum sana Allah. Im. Şu kadar cemaat uzaktan yakından gelmişler. Burada sabisi var, günahsızı var. 80-90'da insan var. Günahı yazılmayan mübarek kullarım var. Salih kullarım var. Senin için adım atanlar hürmetine ya Rabbi. Şimdi gidene Hulusi ben hanımı ziyarete gittim. 90 küsür yaşındaydı. Işte baş sağlığına kız ölmüştü. Öbür genç yani genç derken o da 63 yaşında ablamız o kızı vardı. O da orada kenarda oturuyor çarşaflı. Dedi ki babam dedi bize vasiyet etmişti. Biz de anlamadık dedi. Ne olduğunu anlamadık. Sonra dedi ki, bak kızım bunları benim kabrime koyacaksınız. Neymiş? Meğer dedi İsmaila camiine gelenlerin ayakkabılarının, atlarının tozlarını toplamış dedi. Bu camiye namaza gelen, hatbi şerife gelenlerin tozlarını topraklarını mezarıma koyarsanız da belki Allah beni affeder demiş. Kızına. Kızına yani. Halader Efendi Hazretleri de öyle yapardı. Bir de bakmışlar, mübarek koca evliya kalkmış, sahanlığa gitmiş. Ayakkabılarını millet getirmiş, ihvanlar gelmişler atmış herif. O zaman gizli gizli geliyorlar, zor zamanlar. Kapısına karakol kurmuşlar mübareğin zaten, gözetim altında. Gelmiş ihvanlar falan işte, bandırmadan çok geliyor. Onun hep eski, en eski ihvanları Bursa Bandırma, Karaca Bey. Allah hepsine rahmet eylesin. Efendim, Ramazan Efendi amca daha burada oturuyordu işte, Ramazan Efendi hocamız mübarek. O onun ihvanı, onun sonra Mutullah amca vardı. Bandırmada onun ihvanı Karacabey'de de vardı daha. Ne? Çok ihvanları vardı. Buralarda eski halitte de vardı Bandırmada. Hep onları gördük biz elhamdülillah. Gitmişte mübarek ihvanların ayakkabılarının altını alıyormuş, yüzüne sürüyormuş. Bunla bu ayakkabılar, nalinler nese çarıklar Allah yolunda tozlandı evladım. Men igbarrat qadama fi sabilillah haramahu Şuraya gelirken Kimse para almak için gelmedi. Kimse rey vermek için, rey almak için gelmedi. Belediye encümen azabı için gelmedi. Hısımlık için, kasımlık için gelmedi. Şuraya gelen herkes Allah için geldi. Kimin iki ayağı Allah yolunda toza dumana bulaştıysa, Allah canını cehenneme haram eder. Yasak oldu cehennem size. Allah bu halimizi muhafaza etmeyi nasip etti. Mesele sonuna getirebilmek. Onun için derdi bu bu... E, Nalinler, ayakkabılar, Allah yolunda tozlandı değil mi? Yüzüne sürermiş. Bak şimdi de duyduk Hurşit Efendi toplamış bütün ayakkabıları, tozlukları ayakkabıları mezarına koyduruyor. İnsanlar böyle. Sabaha kadar teheccüd kuruyorlar, oruç tutuyorlar akşama kadar ama güvenmiyorlar yani. Şefaat arıyorlar. Bir sebep arıyorlar, bir bahane arıyorlar. Güvenme var mı yani? Bak diyor babamın diyor yanında duruyordum diyor. Baktım diyor, tam vefat ediyor dedi. Lâ bâdû, lâ bâdû. Allah! Arapça'da ne demek? Yok, henüz değil. Yani şimdi bekliyorsun ki kelime-i şahadet okur, zikreder de vefat edecek daha. Yok demiş, henüz değil. Şimdi bu Evliyaullah Allah sen bakarsın kelime-i şahadet, kelime-i şahadet getirmesine lüzum kalmıyor ki. Fıkıh meselesi çözer sen de kelime-i şahadetten eftal ilim. Yani zikirden eftal. İmam-ı Azam Efendimiz'in son sözü neydi? Yarasa'nın sütü erkeğin menisi gibidir. Hiç kimse bir şey anladı mı? Anlamazlar. E sonra bir kadının efendim bir adamın yatağında e, yarasa geçmiş evden o zaman diye kapılar bacalar yarasa girip çıkıyorlar evlerden. Ondan sonra oraya süt, sütü dökülmüş yarasa'nın yatağı. Adam da vay bu! Kimin suyu efendim? Ben Bu ne zamandır ben senden diyelim birleşmedim dedim. Benim suyum dışarı akmadı. Bu su nereden geldi seni yatağına? Kadını boşayacak. Kadını zina ile itham ediyor. O zaman kadıya gitmişler. İmam-ı Azam'ın ne dediği anlaşılmış. Yarasanın sütü erkek menisi gibidir dedi vefat ederken. Orada da içtihat yaptı yani. E bunlar böyle insanlar. İmam-ı Ebu Yusuf'un yanına İmam-ı Ebu ölecekti. Gelen bir talebesine dedi. Gel hele ya şu meseleyi biliyor musun? O şöyle bu böyle dedi. Ya diyor Allah Allah ölmek üzere ben de bekliyorum bir zikir yapsın. O bana fıkıh öğretti. İki mesele daha öğretti diyor. Ondan sonra çıktım diyor kapıdan diyor. Daha kapıdan iki adım atmadan başladılar bağırmaya vefat etmiş. Anında vefat etti diyor. Niye son sözüm dinden fıkıh olsun. İlim her şeyden eftal. Çünkü ilim başkasına bir şey veriyorsun. Hayır menfaat müteadde oluyor. Kendine lazım olmuyor yani. Şimdi diyor, o da diyor, baktım ne diyor. La bâdû, la bâdû. Henüz değil, henüz değil. Dedi diyor. Sonra diyor, gözlerini açtı diyor. Gözlerini açtı, bir bana baktı. Dedim, ey babacığım dedim, bu halde, son nefesinizde bir şey anlamadık yani, bu ne kelamdır? La, la var ama, ila, la ilahe illallah değil de, la bâdû, yok henüz değil. Dedi evladım, ya bu neyi اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ تَعَلٰى قَدْ اَحَاطُوا هَوَا لِي Bütün evliyaullah etrafımı şu anda kuşattı dedi. Bütün alemi erbah burada dedi. Tabii görmüyor, gör, çocuğu görmüyor. Etrafımda felem yecidiş şeytanen yetekad demeli efurceden Her ölene şeytan yaklaşıyor, son nefeste imanını saptırmak için, kapmak için. Allah o anda bize yardım eylesin. Dillerimizi, ayaklarımızı, kalplerimizi sabit eylesin. Kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ya Rabbi onu dua diyordum. Duadan geçtik o tarafa. Kurban olduğum Allah'ım. Bu cemaat hürmetine ya yani. Buraya senin rızan için adım atanlar hürmetine kurban olduğum. Son nefesimizde şu kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Şu anda okuduğumuz gibi rahatça tatlı tatlı okuyup çene kapamayı nasip eyle. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem. Ve ve Şeytan oradan delik arıyor, yer bulamıyor. Buradan boşluk arıyor, yer bulamıyor. Bütün evliya kuşattı dedi burayı. Fakat bakıyorum dedi kafasına topraklar saçıyor. Yani ben onu artık gidiyor, saptıramadım da, saptıramayacağını da anladı. Benden kurtuldu manasında üzülüyor. Çünkü bir insanı kafir öldürmek şeytanın en büyük gayesi. En büyük kayısı. İşte onun elçileri de bu bid'at ehli bu bid'at ehli hoca geçinen ulema-i diyor İmam-ı kötü alimler dediği ilahiyatçılar vesaire, Amentü'yü indiren kaldıran. Bunlar da şeytanın yapamayacağı işi yapıyor yani. Şeytan bu kadar insanın imanını ifsad edemez. Şeytan üzüldü diyor başına toprak saçıyor ve bana diyor ki ey eistümünke Kurtuldum benden değil mi? Ben ümidimi kestim senden diyor. Ben de iblise dedim ki diyor, daha son nefesi vermedim, henüz tehlike geçmedi. Ben sana kanar mıyım dedim diyor. Bak baba. Ben sana kanar mıyım diyor. La bâdü, la bâdü. Yok yok henüz değil. Daha kurtulamadım dedim diyor. Vefat ederken ya. Onu söylüyor. Sonra dedi ki evladım, Hada mehallül hatar. Bu son nefes çok tehlikeli bir yerdir. Yani, bi anni bi tilavet. Vesikni ve dua. Ne olur çok zikret. Kur'an oku, dua et benim yanımda bana yardım et dedi. Evladım bana yardım et. Müstehid olsan Hocamullah Cemal Hazretleri Nefaatün üstü öyle der Hazretleri hep anlatırdı. Yani bir insan 104 kitabı ezbere bilse, Cihan olsa, eğer zikre dilini alıştırmadıysa, devamlı zikirle, dualarla, sünnetlerle, şey, sabah okunacaklar, akşam okunacaklar, devamlı zikir, yatarken okunacaklar, kalkarken okunacaklar, eğer zikre kendini alıştırmadıysa, son nefeste öyle bir panikler ki bütün ezbere bildikleri aklından gider. Dünyada bile bir panik oluyor, ezberlerimiz gidiyor, hafızamız bozuluyor, bir şey unutuyoruz. O panik anında hat ne hatırına gelecek yani? Sen düşünsene canını almaya gelmiş. Azrail Aleyhisselam görünmüş ya. O panik ne demek ya? Onun için zikre çok alışalım. Elden düşürmeyelim. Gece gündüz okunacak zikirleri. Sonra ezberleriz inşallah. Sonra devamlı dilimiz zikir. Mani değil. Yolda yürürken zikret. Ondan sonra bakarken zikret. Okurken zikret. Ne var? Hem okursun hem Sübhanallah dersin. Bu şey mani değil ki zikre alış evladım bana yardım et dedi Kur'an oku zikret dua et Allah Teala ola ki ola ki Allah Teala beni korur kurtarır muhafaza eder dedi tam o anda ruhu mutahharı Mevlamızın manevi makamına uçtu gitti yine son nefesinde yaptığı nasihat bak bugün yine insanlara alemlere ulaşıyor ne büyük bir nasihat etti ki bu burası çok tehlikeli yerdir. Burada zikir, tilavet ve dua fayda eder. İşte onun için diyor bak ben bunu görmemiştim burada. Cenazesini kaldırınca gökten o kadar kuşlar geldi ki bu cenazelerde kuşların gelmesi meleklere delalet eder. Özel cenazeye geldiyse yoksa sen de gidip yeni kapının yanında, balıkçıların yanındaysa cenaze orada da Balıkçılar balık attığı için martılar çok gelir. O kuşlar buna delalet etmeyebilir yani. Anladın mı sen? <gülüyor> Ama efendim sen de ben cenazemi bir e, yeni camiden geçirin falan deme yani böyle. Kuşlar indi falan numaralarına dözüm yok. O kuşlar gelir yani. Melekler kuş suretinde gelir. İbn Abbas radıyallahu teala vefat ettiği zaman taifte dünya alem yıkıldı zaten. Cenazesinde toplandı. Öyle kuşlar geldi diyor. Öyle kuşlar geldi. Kabrine kadar girdiler diyor. Kabrine kadar girdiler. Vedhulif ve vedhulif cenneti. Bütün herkes duydu sesi söyleyen belli değil. Herkes aynı anda duydun. İddia geldi. Ey İbn Abbasın ruhu, kullarımın dostlarımın arasına gir, cennetime gir. Herkes duydu yani. Öyle kuşlar geldi. Ahmedîn Abl Hazretlerinin cenazesine sayısız kuşlar geldi. Kuşlardan gözükmüyordu. Cenazesini kapladılar, bütün kuş attılar. Feza doldu diyor. Gökte kuş, her yer kuş. Çünkü melekler sayısını Allah bilir, o kadar melek var. Melekler istediği surete giriyorlar zaten. Ondan sonra bütün insanlar diyor, anladın mı şimdi, o kadar kuşun geldiğini de görünce, bütün fezaanın kuşlarla kaplanması Bağdat'ta olmuş bir şey değil. Adam gelmiş 50 yaşına, 70 yaşına Bağdat'ta Yahudiçi Hristiyan. İşte bak ibareyi okuyorum sana. Fe bi'azil ibrate kad amene fi's saati 40000 min el yahudi ve O kuşlar fezayı doldurup Bağdat semaları kapandığı zaman ben size yine az demişim. 40 bin Yahudi ve Hristiyan o anda Müslüman oldu diyor. O o kuşların alametini görünce diyor. Ebu Hazretleri'nin menakıbını yazmış kitap. Efendim Muharrem el Kastamonili Hazretleri bu zat hasta zilidir. Yani zileli. O zaman demek zilede Kastamonu'ya bağlı olmuş olabilir. Bu da 400 senelik eser. 400 senelik eserde bu yazıyor. Tabii ben bu cenaze işi çok eski 500 600 1000 senelik eserlerde de yazıyor da ben bu kitaptan aldım. Sayfa 136 137. Gece gündüz kitap okuyorum. Böyle şeyler görüyorum. Görünce de not alıyorum, diyorum cemaata da bir şey söyleyeyim yani. Ne olsun? Teşvik olsun. Allah'ın dostlarına muhabbetimiz artsın, sevgimiz artsın. Değil mi? Dualarımız artsın. Allah Bağdat'ı bir an evvel selamete çıkarsın. Amin. Şia'dan halâs etsin. Amin. Ehl-i Sünnet'in bozulan düzenini yeniden tesis etsin. Amin. Bağdat'ta çok Ehl-i Sünnet bu Şia kahretti, katletti. Bu İran biliyorsunuz hükümet yönetimi Irak'ı ele geçirdi. Amerika biliyorsunuz Irak'ı işgal ettikten sonra çıkınca kime bıraktı? Şimdi İran'dan arası yok gözüken Amerika, Irak'ı İran'a bıraktı. Şimdi de Suriye'yi İran'a bırakıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra Amerika, İran dalaşıyor. İt dalaşı bilmem ne gibi. İnanmayın Yahudi ile Şia'nın kötü olduğuna. Geçen bana Filistin'den bir alim geldi sordum. Ya diyor Rus, e, İsrail'deki en büyük şirketler e, şia şirketleri diyor. İsrail'de. Hey gidi arka planda. Hiçbir şey gördüğünüz gibi değil. Hiçbir şey. Bütün dava yorgan gitti. Kavga bitti. İran'ın şia hilalini yaptılar. Yemen'e kadar İran'ı işgal ettirdiler. Suudi Arabistan'ı da sıkıştırdılar. Bölünmek üzere ve böylece Bahreyn kuvvet zate şia çok var, Suriye'yi de işgal etti, Irak'ı da işgal etti ve böylece ehl Sünnet'i mahvu perişan etmek için bu şia çok planlar kuruyor. Planlarını Ya Rabbi iptal eyle. Amin. Amin. Bağdat'ı ehl Sünnet'e selametle iade eyle de. Biz i̇mam Azam Efendimiz, Ahmet Nâbel Efendimiz, cüneyt Bağdat Efendimiz, Maruf-ı Efendimiz, Efendilerimiz, Abdülkadir Geylan Efendimiz, Seri-i Bişrafi, Sayda bitmez bütün evliya Bağdat'ta, selman Farisi Hazretleri bize de nasip eyle yavrum. Ölmeden bana da nasip eyle yavrum. Amin. Şu Irak 20 senedir gideceğiz. Savaş bitmiyor. Her dakika bomba patlıyor. Ya çok tehlikeli tabii şia tehlikesi orada. Eli sünneti bütün trafik kazalarında bütün ehli sünnet alimlerini sabah namaza giderken infaz ettiler. Hiç ehli sünnet alim bırakma. Hepsi kaçtı. Olanı da katlet, şehit ettiler. Allah ruhlarını şadayla kabirlen nur eyle. Bu eli sünnetin ne kadar şehidi varsa şia tarafından şehit olan bütün ulemamızı müminin müminatı ya Rabbi kabirlerini rahmetlerle pür nur eyle ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve İşte bu. Onun için bu lafı unutmayalım. Şeytan gelse son nefeste sana sen ne bu marak adamsın? Çok iyi gidiyorsun. Benden de kurtuldun dese şeytana ne de? Habis mel'un, pis defo. Ben senin tezkiyene muhtaç değilim. Sen bana bunu diyorsan yine bir iş peşindesin. Sen bana son nefeste kurtuldun diyorsan yine bir iş peşindesin. Burada da beni kibirlendireceksin. Yani efendim bana bir hava vereceksin, beni patlatacaksın. Bak Koca Ahmed'den ben ne dedi? Daha değil, daha değil, daha kurtulamadım, dedi. Son nefesi imanla kapatmadan kimse emin değil arkadaşlar. Kalpler Mevlamız'ın yedi kudretinde, kabzayı tasarrufunda istediği tarafa çevirir. Bugün bu kafadayız, bir de bakın sabah çıktın, adam kâfir olmuş. Nice müftüler kâfir oldu? Daha yeni. İslam'ın aleyhine kitap da yazdı adam müftüyken. Kâfir o, mürtedim, ben inanmıyorum dedi bir şeye. Nice insanlar kafir oluyor, nice eli sünnet arkadaşlar, bir de bakıyorsun bir tata dönmüş, Mutesil olmuş, Vehhabi olmuş, Selefi olmuş. Bizim medreselerde okuyan hocalardan, şu anda Vehhabilerin baş adamı olanlar var, Ümraniye'de, şurada, burada. Var. Onun için kimse güvenmiyoruz. İmanlarımızı Allah'ımıza emanet, itikatlarımız Allah'ımıza emanet et. Rabbim muhafaza eleya. ya. bak kaç sayfa dersten bir şey hazırladım size, hiçbir şey daha okuyamadım. Artık okuruz inşallah. Allah sohbetleri bitmez inşallah Rabbim fazl-ı keremiyle efendim çok uzatmayalım dedik. Kısaca bir dua edelim. Bir de şunu rivayet edebilirsem, ederim. Yani siz de amel edebilirseniz edersiniz inşallah. Cinlerden korunmak için dikkat et. Bu çok önemli. Bütün millet cinleniyor, perileniyor, evlerinde yangın çıkıyor sebepsiz. Herkes bir belada ya. Bu cinler şeytanlar. Cin ne demek? Şeytan demek yani. Cinle şeytan. Canemin el cinli. Şeytan da cinlerdendir esas. Cin daha her cin şeytan değil ama her şeytan cin. Anladın mı? Her cin şeytan değil. Çünkü cinlerin Müslümanı var mı? Var. Şeytanların Müslümanı var mı? Yok. Anladın mı şimdi? Bak şurayı çok iyi. Bunu size naklediyorum. Hepinizin evine, ocağına, çoluğuna, çocuğuna ne Ebu Nadr Haşim İbni Kasım Elleysi Bu zatın Doğumu 134 Yani bu zat Çok mübarek bir zat Şeyhül Muhaddisin Hadis alimlerinin şeyhi Daha ikinci asırda İkinci asır ha En hayırlı asır benim asrım sonra ondan sonra gelir Yani ne oluyor tabi'in dönemi oluyor O zaman muhaddislerin şeyhi bu zat Kaynaklarım çok sağlam İbnu Abidin Duydunuz mu İbni Abidin Fıkıhçı Halid Bağdadî Hazretleri'nin halifesi, direk halifesi ve vasiyet etti, cenazesini kıldıran Halidi tarikatımızın büyüğümüz İmam-ı sonra en büyük pirimiz Halid Bağdadî Hazretleri yani aşağı doğru söyleyeyim. Yukarıda aşağı nakşimetleri kastetmiyorum. İmam-ı sonra derken dönem olarak sonra Halid Bağdadî Hazretleri. Ondan büyüğü yok kıyamete kadar da bu yol Halidi yolu olarak kalacak. Mevlana Halid'in halifesi ve cenazesini de okuldurdu yani. İbn Abidin bunu zikrediyor. Efendim, sayfa 503 505 arasında geçiyor. İbn Abidin'in sebeti var. Ukudü'l-Ali diye. Bir adı da İbn Abidin'in sebeti. Sebet kendi ilimlerini, senetlerini, isnatlarını zikrettiği kitaplara deniyor alimlerin. Şimdi bu zat anlatıyor. Ebu Nadır Haşim İbn Kasım Elleci Hazretleri. Evimde cinler görüyordum diyor. Cinler bana diyorlardı ki ya ben nadir bizim civarımızdan ayrıl. Yangın da çıkarıyor bunlar. Bazı sebepsiz yangınları sebepsiz. Hiçbir şey yok. Golframa attı yok. Oramı bilmem ne oldu yok. Ateş şuradan mı çıktı yok. Fiş mi patladı yok. Cep telefonu mu patladı yok. Geliyorsun bakıyorsun sebepsiz. Şimdi geçen Medine'de bir bir yerde oldu bildiğimiz bir yerde. Üç de yangın çıkıyor, bir sebebi yok. O Urfa'da bir ev vardı hani, her tarafından ateş çıkıyor. Gördünüz mü onu? He? O videosu vardır. Her tarafı yanıyor ya. Ondan sonra işte bu işten anlayan biri gitti de, ne yaptı işte benim? okudu etti falan, söndü. Er-Rahman suresini okuyorsun, işte su yapıyorsun, suyu serpiyorsun falan. Ama... Şimdi bak burası çok acayip. Evimde cinler görüyorum diyor. Onlar bana diyorlardı, burayı biz işgal etmişik. Bizim meskenimiz burası. Bizim civarımızdan ayrıl. Bu da bana çok zor geliyor diyor. Benim evim yurdum diyor. Beni taciz ediyorlar. Küfe'de bulunan üç tane alim o zaman. Bu da çok alim. İkinci asır daha ya. İbni İdris, öbürü İmam Muharibi, öbürü Ebu Üsame. Hepsi büyük muhaddis Allame. Bir mektup yazdım. Dedim ki yani elde olan bey olmaz. Ben de alimim ama Herkesin iktisatı farklı. Bu hususta bir dua, bir şey biliyor musunuz? Bana bir şey öğretin. Üçüne de mektup yazdım diyor köpede. İmam-ı Muharribe Hazretleri bana dedi ki, Medine'de bir kuyu vardı, o buraya ne zaman kova sarkıtsalar cinler ipini keserdi. <gülüyor> kova yolda ipini kesiyorlar, kovayı daha çekemiyorsun gitti. Derken bir kafile geldi, kuyunun ahalisine misafir oldular. O da dedi ki onlara "Ya buraya kim kova sarkıtsa ipini kestiler." Efendim, sonra bir zat geldi. Dedi ki "Şu duayı okuyacaksınız. Peşine de Safat suresinin ilk 10'unu okuyacaksın. suya üfleyeceksin. Ondan sonra o suyu kuyuya dökeceksin. O sırada efendim e, bu cinler buradan kaçarlar. Bir daha da Kovanıza musallat olmazlar, ipini de kesmezler. Siz de kuyudan istifade edersiniz. O zaman her yerde musluk yok. Kuyudan istifade edemeyince zaten hayat bitiyor yani bir köy için. Hal böyle. 13'ün diyor, şimdi ben bu rivayeti gördüm diyor. O zatlar suya, döktü, kuyuya o ayetleri okuyup suyu döktüler. O sırada bir ateş çıktı. Kuyunun başında ateş söndü. Yani onları yaktı bu ayetler. Zaten Safat suresine ayetleri ne diyor? İllamen khatf el khatfe tefetba'u syahabun Hangi şeytan cin gökten gayb haberi çalmak için göğe tırmanıp da kulak kabartırsa yıldızdan bir parça gelen bir yıldız onu peşine düşer ve onu yakar diyor ya. Ayet zaten Safat suresinin işte 7 8 9'unda bunlar söyleniyor. Başında da Safat koruyan meleklere yemin ediliyor. Ondan sonra aşağıda da bu söyleniyor. Bu zat Ebu Nadir Hazretleri de diyor ki, ben bu rivayeti duyunca küçük bir bakır kaba su doldurdum. Sonra bu sığınma duasını onun üzerine okudum, suyun üzerine okudum. Sonra o suyu evin dört tarafına gittim, böyle bütün her tarafına serpiştirdim. O anda bana, ya eben nadir, ses geldi, ey Ebu Nadir bizi yaktın dediler. Yaktın bizi lafı boşuna değil ha. Yaktın bizi yanağından yakıyorsun. Yaktın bizi dediler. Senin civarından ayrılıyoruz diye bardı gittiler diyor. Bunu İbn Abidin zikrediyor. Hatimetü'l-Fukaha Hanefi mezhebinde fıkıh alimlerinin sonu. 200 sene evvel falan vefat etmiş. İşte kaynağını da verdim. Mevzu da 1200-1300 sene evvelki rivayettir. Şimdi duanın okunuşu ve manası Lale Gül dergimizin 93. sayfasında. Bismillahirrah tesebna billahi ladi leysu min şey'in mumteni ve biizzetillatiye başlıyor. Duayı bitirince auzu besmele çekiliyor. Vasaffafa saffan fezajrat zecran diye devam ediliyor. Fet mev şiabun o ışığıyla karanlığı delen kıvılcım peşine düştü onu yaktı ayetinde bitiyor. İşte size çok oluyor bu, bir işte büyücü, cinci, bilmem ne hocalar şunlar bunların da çoğunun ehliyeti yok, liyakati yok, manevi vasfı yok, zahiri, Kur'an'ı okuyacak kadar ilmi yok, hiçbir şey yok, maalesef milletin paralarını da alıyorlar yani. Onun için burada i̇bn Abidin Hazretleri nakletmiş, sahih kaynak, duası burada, ayetler zaten Kur'an'da. Ben size duayı da yazdım, ayetleri de yazdım, manalarını da yazdım. Okuyorum da ne okuyorum, bu ne demek ya? Ne diyorsun? İşte Allah'a sığınıyorsun, Allah'ın adıyla diyorsun. Allah'tan başka kime sığınacağız yani? Allah Teala'nın cine de gücü yeter, şeytana da gücü yeter, hepsine gücü yeter. E kimin neye gücü yeter yani? Onun için bu 93. sayfedeki Böyle yangın gibi efendim, eve veya veyahut işte musallat olan odayasına, banyosuna, insanları korkutan, haller gören, çocuk görür, bir şey olur, korkar, eder. Bu ad kerimeler suyun üzerine okunuyor, artık onun üzerine o su serpiştiriliyor, evin kenarlarına serpiştiriliyor, odaya serpiştiriliyor. Artık neyse bahçene serpiştirirsin, böylece Allah'ın korumasına girersin. Sayfa 93, bundan da istifade etmemizi Mevlana nasip eyleye. Allah cinleri şeytanları bizden bertaraf eylesin. Bize de zürriyetimize de yaklaştırmasın Allah Teala. Evet. Ama bize onlardan muhafaza olunacak zikirleri okumayı, duaları yapmayı müessir eylesin. Evet. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi Şimdi bizim Lale Gül'den arkadaşlar 28 tane eser. Benim kitaplarım. 40 hadisi şerif var. Behçetün Nüfus var. İman İslam ilmihali var. Kalender Ender Hoca Efendi'nin fıkhi suallere cevaplar iki cilt var. Dualarım var. Erbain-i İdrisiye var. Var, var, var, var. Neler var? Neler var? Bunların hepsi 28 tane risale bir kampanya yapılmış. Size de arz ediliyormuş. Buraya da gelmiş 28 tane eser. Allah Teala okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Şey, bugün şehit olan, daha henüz ismi açıklanmamız, yedi tane şehidimiz var bugün. İsmi açıklanmamız yedi tane şehidimiz var. Allah te tebâreke ve teâlâ ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini aley eylesin, ailelerine sabrı, cemileci, cezil, ihsan eylesin. ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü ennem abduhu ve La ilahe illallah, محمد Rasulullah, fi فِي كُلِّ ve وَنَفَسٍ عَدَدَمَا شَعَهُ عِلْمُ Allah, Allah, Allah, hediyelerimizi vasıl eyle, kabullen nur eyle, ilk damla kanlarıyla cehennemden azadeyle, eyle, seyyatlarını mahveyle, Hasenata tebdil eyle, ailelerine de, o şehitlikleri hürmetine, ölene kadar zürriyetlerine de bu yolda yaşayıp, imanla ölüp, cennette birleşmek nasip eyle. Burada ayırdın, ahirette mahrum etme ayırma ya Amin. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala aleyhi sahibin selleme. Evet, ihvanlarımızdan Hasan Albayrak, Ziya Özkaya, Abdülbaki Gezer, Yemliha Akgül vefat etmiş ve bu külliyeye de çok emekleri olan Hacı Molla dayımız, Allah rahmet etsin ona da, onun da torunu Orhan Zafer Efendi vefat etmiş. Allah'ım ya Rabbi, ruhlerini şad eyle, kabullen nur eyle, affeyle, mağfiret eyle, lütfunla, kereminle muamele eyle. Fehmi, Ayvaz, Şemsettin, Gökhan, Mehmet, Ali, Ahmet, Şenay, Zarife, Seher, Nebahat, Meyyit ve Meyteler Onların da isimleri buraya gelmiş. Onlar da senden rahmetine muhtaç. Bizlerden de dua bekliyorlar. Kabirde yatanlar, imdad diye bir dua bekliyorlar. Onların da ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhammed. Abduhu ve Resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin wa nefsin adada ma sharahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluka. Ya Rabbi'l Alemin bu tevhidlerin sevaplarını fazlü keremle ruhlarına hediye eddik. Vasul ile sabahına kadar da bu zikirlerin sevaplarını kabirlerinde bâkî eyle. Onları da bizi de nursuz, rahmetsiz bırakma, terk etme ya Rabbel alemin. Allah'ım amin. Hadi Salih oğlu, savcımızın babası vefat etti bugün. Ben de buraya geliyorum diye cenazeye yetişemedim. Burada sohbet var diye tabii e, amme hizmeti, sizin hizmetiniz tabii daha önemli olduğu için. Onlar da anlayışlı olurlar. Biz çünkü cemaat bu kadar insan toplanıyor burada. E, biz de mecbur yolda yetişmek için buraya geldik. Babası Salih Yılmaz, Salihoğlu. Salih Yılmaz Salihoğlu efendim bir zamandır da ağır hastaydı zaten. Hadi efendi tabii efendim e, bütün vatanımıza milletimize çok faydalı hizmetleri olan Müslümanlara efendim e, karşı e, hakikaten muhabbeti olan efendim insanlara iyiliği olan bir ağabeyimiz. Allah Teala ona da ailesine de sabrı cemil ecizil ihsan eylesin. Hayr uzun ömürlerle muammer eylesin. Hayırları anahtar, şerlere kili eylesin. Allah Teala onlara da sağlık, sıhhat, afiyetle iman, kâmil huşû, katime nasip eylesin. Amin. Sübhanarabbil aliyil ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ashabe ejmaîn. Ya rahimin, ya rahamer rahimin, ya rahamer rahimin. Hafız Ali Yılmaz, Salihoğlu Abeyimiz'le ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle. Seyyiatını mahveler, hasenata tebdil ile, kul kusursuz olmaz kulaklarında sen laklarında fazlü keremiyle mağfiret eyle hibeyle hak sahiplerinde kendinden razı eyle ya Rabbel alamin okumuş olan 3 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini fazlü kereminle kabulle ekarin eleyip hasne cuma günü mübarek evvelen bir zat hacı heyecanat Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ikinci enbiya-ı azam ve ve salih sen esvâj tarat bimâtil müminîn, hulefâ-i ı güze muhacirin, tâbiîn tebâ'u tâbiîn, ey bey müşteydi, füsûl-i mühaddisîn, fuqâr kurratu'l-a'yun, ve Salih oğlu, ağabeyimizin ruhuna hediye eyledik, şu saatte vâsıl ruhaniyetini haberdar eyle, ilk gecesini mübarek eyle, bundan sonra da azaptan emin eyle, keremle, İsimleri zikredilen sahir meyt ve meytlerin ruhlarına de hediye eledik vasıla ile ya Rabbi bir kelime şahadet kelimesi tevhid ki buyurun Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah fi kulli lamhatin min nefsin adadem vaşehhu ilmullah Allah Allah Allah yedi kat gökler yerler terazinin kefesine konsa bir la ilahe illallah hepsini alır aşağı o kadar büyüktür onun için düşün ki Kur'an-ı Azimşan hatmi hele üç hatim nelere yetmez nelere, kimlere yetmez herkese yeter insanların azabını dindirmeye yeter Allah'ın ayetleri Allah'ın zikrinin bereketiyle sen fazl-ı ya rabbel alim bu şehadetleri bu tevhidleri bunlardan hasıl olan cümlesi ve bu, bu şehitlerimizin ve Salih Yılmaz Salihoğlu ağabeyimizin ruhuna ve meyyit ve meyyitelerin ervahine de hediye eyledik şu saatte vâsıl eyle ya rabbil Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle, rızanı bizlere helâl eyle, vuslatınle mesrûr eyle, azabından gazabından sana sığındık muhafaza eyle, Habibin sallâllâhü sen bütün istediklerini biz de istiyoruz nasip eyle, onun sana sığındıkların her şeyden sana sığındık sen bizi muhafaza eyle, askerimize, polisimize bizi korudukları gibi muhafazaları esyan eyle, Mansur Muzaffer ile bütün terör örgütleriyle, bütün suç örgütleriyle baş etmeler nasip beyle? memleketi süt limanı halinde, hırsızsız, uğursuzsuz, teröristsiz bir halde selametle halas ile sen de bize vatandaşlarımızda, yurtlarımızda, camilerimizde, medreselerimizde huzur üzere ibadet ve dua ve zikir yapmak nasip beyle ya Hiç korku bırakma vatanımızda ya İslam vatanlarını da, ya Rabb Müslümanları da, halas ile ya Esir kamplarındaki tutsakları İsrail'in esir kamplarında olan ve dünyanın neresinde haksız yere zulme uğramış, esir düşmüş Müslümanlar varsa, rehin düşmüş Müslümanlar, hapishanelerde kalan, halâsâ eyle ya Rabbi, Kurtar ya Rabbi sen fazl-u kerem ile, eyle ya Rabbi, Sen fazl-u kerem ya Rabbi! Bütün İslam vatanlarına sükûnet, sekinet ihsan eyle, huzur ve güven ihsan eyle, Şia'nın belasını bertaraf eyle, Yahudi'nin büyük ortada o projesini iptal eyle, Siyonistan projesini iptal ile, Yemen'den Fas'a kadar bütün İslam âlemdeki 52-53 devlet ve Müslümanların yaşadığı bütün yerlerde onların da bizim de huzurumuzu temin eyle. El-Mü'min ismi şerifin hürmetine bize emanlar ihsan eyle, emniyetler ihsan eyle. Amin diyen dillerine harca hemdena Amin eyle. Âmin, Âmin. ve yâsîn. Sallâllâhu teâlâ alâ seyyidina ve Mevlana, Muhammed'in ve aleyhi s-sâhbî selleme Teslimen كَثِيرًا اُلْحَمْدُ اللّٰهَ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Beynindekisi olanlar, karnında tümör olanlar, talebelerden, cemaatlarımızdan, içimizde hastası olanlar, içinde hastalık bulunanlar, hepimize acil şifalar ihsan eyle, dertlerimize devalar ikram eyle, borçlarımıza edâlar ihsan eyle, işsizlerimize hayırlı işler, eşsizlerimize hayırlı eşler, ailelerinde sıkıntı olanların yuvalarına huzurlar ihsan eyle, aralardaki bütün kim ve nefretleri izale eyle, Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Ya Rabbel Alemin. İslam'ın Kur'an'ın zikrin nuruyla yaşayıp ölmek nasibeyle. Hayatımızda, mematımızda, son nefetimizde, kabrimizde, mahşerde sıratta. Nursuz bırakma Ya Rabbel Alemin. Işıksız bırakma Ya Rabbel Alemin. Karanlıklara koyma Ya Rabbel Alemin. Ve Ya Hayren Nâsırîn, Ve Ya Hayren Fâtiîn. Ve Sallâllâhu Teâlâ Seyyidina Muhammedin. Valel Yaçar bin Sällem teslimen kâsîra. Ve alhamdülillah Rabbül Âlemin. Amin, amin, amin. La shârifinibü. Sallallahu ve ala Yaçar bin Sällem ve Yaçar bin ve ala. Efendi ve ala ruh. Ve ala İsmail akbursavazdır. Ufta'de efendi بإلى روح جماعة الحاضر أعضاء الجماعة الحاضرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين